ama بعد, fîn ahsen al-hadîsî kitab-û Allah, vâkîr ha, vâkîl muhdesa Evet değerli arkadaşlar, İmam Nevevi rahimahullahın Riyâlü Salihin adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Burada edebe alakalı, ahlaka alakalı.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 Evet, kibir de olabilir de, yani bu insan niye bu hale geldi, niye bu halde? Niye? Bu, bu ilim okunarak davet edilmedi, insanlara öğretilmedi. Yani, pratik olarak, uygulama olarak, teoriye geçirip, geçirilmedi, teoride kaldı. Yani bizler ise ehl sünnet olarak, selef-i salih'in yolundan giden <gülüyor> insanlar olarak ne, ne yapmalıyız? Her gördüğümüz yerde insanları uyarmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi değil mi?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 o zaman öyle bir hale geliyorsun ki mesela namazla alakalı bir örnek verelim. Namazı kılıyorsun, selam veriyorsun, farzdan sonra hemen kalkıp gidiyorsun. Halbuki buradaki edep ahlak nedir? Tesbihatını Tespiyat. bulunduğun yerde ne yapmak? Namazını kıldığın yerde çekmek. Peki bunun mükafatı nedir? Ne diyor Aleyhissalatu vesselam? Diyor ki El meleiketu tsalli ala ahadikum ma dama fi musallah allazi salla fi. Mâlem yuhdis. Sizlerden birisi namaz kıldığı yerde kaldığı sürece, selam verdin, namaz bitti. Ama oradasın, tesbihatını çekiyorsun. Bu şekilde olduğun sürece ve abdestini bozmadığın sürece melekler sana dua eder.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 kitabının ilk babı Babul Hayâ. Hayâ bahsi, hayalı olmak. Ve fazlıhı vel hassı ala et-tahluk bihi. Hayâ bahsi, hayanın fazileti, hayalı olmanın ve bu ahlakla ahlaklanmanın ahlaklanmaya teşvik bahsi. Diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma, "En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merre ala raculin min el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 mu Sahabeye "Dahhu fe innel haya'a min iman." Ali zatu Ensar'a diyor ki Ensar'a bırak onu diyor. Hayalı kalsın. Yani bu özellik imandandır. "Dahhu fe innel haya'a min el iman." İkinci hadis An Emran bin Hüseyin radıyallahu anhuma قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aleyhisselam "El haya la yeti illa bi khayr." Haya ancak sahibine ne getirir? Hayır, hayır. hayır getirir arkadaşlar. Nedir peki haya? Haya öyle bir duygudur ki, öyle bir ahlaktır ki kişiyi kabih olan, çirkin olan şeyleri yapma yapmasına engel olur.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 Evet. Bu babdaki son hadisten bir önceki hadis. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki Kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem Eşedde haya'an min haya minel azra fi khidriha Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem öyle hayalı öyle hayalıydı ki evinde oturan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 70, bir rivayette altmış küsür, bir rivayette yetmiş küsür. Bunun en üstünü nedir? La ilahe illallah. illallah. Ednaha, bunun en altı yoldan gelen, gelen bir taşı, bir taşı yapmak. ne yapmak? Kaldırmak. Haya ise nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? İmandan bir şubedir. Evet. Bakın bu hadiste ne var?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 edep ahlak babı. Bunları okumak lazım. Sürekli gündemde tutmak lazım. Müdaresi etmek ve hayatımızı tatbik etmemiz lazım. Subhaneke ve hamdik. Eşhedü ve ilahe illa.